Kur'an baştan aşağı mesajlar. Yine bu müminin suresinde Cenab-ı müminler felaha erdi, bir kurtuldu diyor. Arka arka maddeler geliyor burada. Diğer ayetler, diğer sure başka maddeler geliyor. Ve Bu her maddeleri birleştirdiğimiz zaman o da bizim bütün davranışlarımızı tayin etmiş oluyor. Burada müminler kurtuluşa erdi. Birinci madde onlaki namazı huşu ile kılarlar. Ne olur huşula kıldığında? Fahşadan, münkerden koruyor namaz. Benim namazım ne kadar namaz, ne kadar ağzımdan yanlış kelime çıkıyor, ne kadar gözümüz yanlış yerlere bakıyor, halimiz, ticari hayatımız, aile hayatımız nasıl, bu bizim nasıl namaz kıldığımızı gösteriyor. Eğer hakkıyla bir namaz kılınsa, bunlardan koruyacağı bildiriyor. Ali radıyallahu anh'ın baldırına bir ok geldi, çıkartamadır oku. Namaza durayım dedi. Namazı durdu, selam verdi. Ne yaptınız da çıkardık ya halifediler. Ayşe nakle naklediyor, Allah Rasul diyor, namaz kılarkini bazen de şu sadrından, yüreğinden diyor. Sanki diyor bir suyun fokurdadığı gibi ses duyardım buyuruyor. Bazen diyor ezanda bizi tanımaz hale gelir diyor. Tabi bu yıldızlardaki ölçü. Yani bu zirveye ne kadar yaklaşabilirsek, bunun gayreti içinde bulunabilmek. Kaplumbağa'ya sormuşlar, hangi tarafa yolculun diye? Kabe'ye demiş. Şeyin ne demişler, mesafeni biliyor musun demişler, yolunda ölürüm demiş. Yani velhasıl o gayretin içinde bulunabilmek, yani namazı kılabilme. Cenab-ı Hak hepimizi hakkıyla namazı kılabilmeye yaklaştırsın. İkinci talimat, onlar boş ve yararsız şeylerden yüz çevirirler. Cenab-ı Hak bir mümin şahsiyeti izliyor, karakter istiyor. Labali bir insan istemiyor Cenab-ı Hak. Boş konuşan, affedersin, geveze bir insan istemiyor. Ebbekir Efendimiz ne güzel söylüyor, neye söylediğini, kime söylediğini, ne zaman söylediğini unutma diyor. Ağızdan çıkanı geri almak mümkün değil. Nasıl bir cam kırılırsa yapıştırın mümkün değil. Ağızdan çıkanı geri almak mümkün değil. Zaten kiramen kağıt hemen tespitini yapıyor onu. Kıyametin karşımıza çıkacak. Onun için büyüklerin ifadesi konuşmadan evvel düşün. Onlar boş ve yaraslı şeyden yüz çevirirler. Cenab-ı Hak ciddiye istiyor, şahsiyet istiyor. Efendimiz İslam'ı tebliğ etmediğine bir defa kendi şahsiyetini tespit ettirdi. Topladı akrabalarını, şu dağın arkasından düşman var, sen kabul eder misiniz? dedi. Hepsi dediler ki, sana el-i'min es-sadık el sıfat ismini biz verdik dediler. Senin en ufak bir yanlış hareketini görmedik dediler, bilabali hareketini görmedik dediler. Hiçbir zaman eğrilmedin, bükülmedin, yamulmadın dediler. Sen her dinin doğrudur dediler. Bir şahsiyet tespiti ondan sonra dini tebliğ etmeye başladı. Burada Cenab-ı Hak onlar ki boş ve yarası şeyden yüz çevirirler. Felah bulan müminler. Ve bir de biz halimizde İslam'ı temsil ediyoruz. Müslümanız diyoruz. Yine Fusilet Sûreti'nde Allah'a çağıran diyor, Allah'a davet eden diyor. Hep biz halimizde de Allah'ın dinine davet eder halde olmamız zaruriydi. Onlar ki zekatı fa'ilun zekatı bir mesele haline, bir faaliyet haline getirirler. Yani kazanalım, helalinden kazanalım, zekatımı verelim ve zekatın ehlini bulalım. Bunun için de bir faaliyette gösterirler. Hatta zekat askeriisidir. İnfak var. Ee, Cenab-ı Hak nasıl bir bizim kalbi hayatımızı istiyor? Nasıl bir kendisini muhabbeti tartmamızı istiyor? Yani Allah'a olan muhabbeti ne kadar tartacağız kendimizde? Ne kadar Allah'a muhabbetimiz var? Ve Cenab-ı Hak birre diyor. Hayrın seviyesine, hayrın kemaline yaklaşmanız için sevdiğinizden vermeniz lazım. Burada nedir? Sırf mal mı? Her şey bu. Allah'ın verdiği her nimet. Bu da bize Allah'a yakınlık ölçümüzü gösteriyor. Onlar ki iffetlerini korurlar buyuruluyor. İffet insana verilmiş bir keyfiyet. Hayvanda bir iffet yok. Demek ki insanın şerefi, haysiyeti iffetiyle. Meryem validemiz 30 küsur yerde Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Cenab-ı Hak iffetini koruyan Meryem buyuruyor. İsmen geçmiyor diğer anneler. İşaretle geçiyor fakat Meryem validem ismen geçiyor. Meryem validemin sabrı, takvası, iffetini koruması. Demek ki Burada hudutları açmamak ait i kerimede. Cenab-ı Hakk'ın verdiği aile yapısını zedelememek. Zedelemeyenler de bir kurtuluşun içinde olmuş oluyor. Devamında yine onlar emanetlere ve ahitlere dikkat eder. Bilhassa bu zaman çok mühim. Verdiğin söz borcundur demekti. İfazı zoruriydi, farzdır. Oğlun ağızdan çıkan her şeye dikkat etmek lazım. Ben sana kefilim dediğin zaman sen onun borçlusun. Sen borcun tekefül ettin. Sen ödeyeceksin onu. Baştan düşün, taşın ondan sonra akitle bulun. Emanete dikkat edecek bir mümin, el emin olacak. Müşrikler bile emaneti gelip efendimize verirlerdi. Hicrette efendimiz Hazreti Ali'den çağırdı, al emanetleri de bunları sahiplerine verdi. Ve bir mümin el emin olacak. Her şey doğru olacak. Emanet ehli olacak. Herkese itimad edecek. Uğud Harbi'nde Ebu Süfyan müşriklerin kumandanıydı. Kumandanlarına biriydi. Peygamber Efendimiz'in vefat bir şayiası çıktı. Ebu Süfyan bağırdı. Ömer dedi Ömer radıyallahu anh. Ben de avenelerimden çok sana itimad ederim dedi. Muhammed Sami değil mi dedi. Bu çok mühim. Almanya'da kanuni zamanında bir takım baskılar vardı, şeyler vardı. Martin Luther, Ya Rabbi diyor, buraya diyor Türkleri gönder diyor, kanuniye kastediyor. Senin adaletin diyor, onlarla tecelli etsin diyor. Onun için yani Cenab-ı Hak hep muhtelif surelerde bize devamlı mesajlar veriyor. Bu mesajlar karşısında cennet vaat ediliyor. Diğer ayet-i kerimeler, bir gece hayatı, seherlerde istiğfar ederler buyuruluyor. Nafil ol, yani fazladan farzları ilaveten namaz kıl, buyuruluyor. Velhasıl ben sohbeti uzatmayayım fazla. Demek ki her şeyimize dikkat et. gıdamıza dikkat etmek, helaliyetine dikkat etmek, şüpheli şeylerden kaçınmak, ticaretimize dikkat etmek, Allah'ın men şeyleri satmamak, kul hakkına dikkat etmek, hakkı, ibat, kıyamet günü karşın en müthiş de o. Bir gıybet ettiğin kimse de gelip senden sevabını alacak. Hayvanlar da, onların da hakkı var. Çünkü onlar da bizim için yaratıldı. Zulüm gören hayvan gelecek. Hatta efendim deve gelecek, çiğinecek diyor zulmeden. Bir kamçı fazla vurmuşsak, o da karşımıza gelecek. Kurbanı keserken eğer o hayvana eziyet etmişsek, bıçağı önünde bileylemişsek, o da gelecek. Bir tarlayı yakarken bir karınca yuvasını yakmışsak, o da gelecek. İbadetlerle Cenab-ı Hak yaklaşabilme. Kur'an-ı Kerim muhtevasından hisseler alabilme. Salihlere, sadıklarla beraber olma, onlardan pozitif enerji alabilme. Bunların neticesinde bir güzel ahlakın teşekkül etmesi. Güzel bir nesil yetiştirmek en mühimi. Bu zamanda çok muhtacız. İmanlı, vatanperver, bütünleyici bir nesil yetiştirebilmek. Allah cümlemize kolay getirsin. Hislerimizi, duygularımızı yanılabiliriz daima. İstikbali bilemeyiz, bazı şeylere heves ederiz. O heves ettiğimiz şeyler bizim için Yağının şer olabilir. Onu dualarımızda Ya Rabbi hislerimizi, duygularımızı rızanla tehlif eyle diye dua etmeliyiz. Çünkü i̇stikbal meçhul. Verilen nimetler hayırda mı gidecek, şerde mi gidecek meçhul. Onu daima duamız Ya Rabbi niyetlerimizi, dualarımızı kendi rızanla tehlif eyle.